Ey peygamber! Müminleri savaşa teşvik et. Eğer içinizde sabırlı yirmi kişi bulunursa iki yüz kişiye galip gelirler. Eğer içinizde sabırlı yüz kişi bulunursa inkar edenlerden bin kişiye galip gelirler. Çünkü onlar anlamayan bir kavimdir.